ayırırız. Neden? Neden hayırız? Çünkü birinci misak hatırlamasak da biz o olayı bedenen hatırlamasak da ruhlarımızın verdiği bir ahit var. Yani sen bizim Rabbimiz değil misin? Ben sizin Rabbiniz değil miyim? E, ruhlar aleminde kulların Allah Azze ve Celle'ye vermiş oldukları bir ahit var. Bu ahde biz birinci misaf diyoruz. Yani kişinin Rabbini bilmesi. Birleme meselesine geldiğimizde ise Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Amin, amin. Ecmain. Bu cümlemizi. Bu da bir uyarıcı geldikten sonra. Şimdi fıtratta kulluğu anlatırken misal verdiğimiz ayeti kerimeyi hatırlıyor. Ne yaptık? İlham ettik. Öğrettik. Şimdi öyle bir fıtrat üzerindeyiz ki biz Allah Azze ve Celle bizi öyle bir hal üzerine yaratmış ki günah işlediğinde insanın vicdanı dediğimiz veya kalbi dediğimiz bir şiş şey sızlamaya başlar. Yani yanlış bir şey yaptığında insan bir üzüntüye duyar. Üzüntü duymaya başlar. Öyle mi? İnsanlara bir hayrı dokandığında veya Allah'ın emrettiği bir işi ise insan ne yapar? Böyle bir sevinç, bir huzur, bir iddian, değil mi? İşte biz insana iyilik bir haslet verdik diyor. Ha ses bitti, geldi. Ne? Tamam. Şimdi bu birinci misak. Hiç daha ikinci misaka geçme. Şahid kardeş burayı iyi yakalan inşallah. Buralar yakalandı mı? Kader kendiliğinden çıkıyor. Ee, hakikatası gerekiyor mu? Ee, kaderde insafesiz söz konusu mu? Ee, bunlar daha net anlaşılır inşallah. Şimdi düşünün. O zaman verdiğimiz bir misal var. Evet. Aleyküm selam ve evet. rahmetullahi evet. deriz en çok verdiğimiz? Eee evet. Aleyküm selam hovam, Hoş geldiniz herhalde Hocam diyecektiniz Lazca'da C ilem ve önemli değil Hoş bulduk Allah razı olsun Hayırlı günler size inşallah <gülüyor> Tamam ben anladım zaten Sarı Meylen bugün muhakkak Görüşmüşsünüz belli ee, şimdi her zaman sohbetlerde verdiğiniz bazı misaller var kardeşler hatırlıyor musunuz hiç kimse kendisine yalan söylenilmesinden hoşlanmaz hiç kimse kendi şahsi eşyasını bir başkası tarafından izinsiz kullanılmasından hoşlanmaz <gülüyor> ve bu misalleri çoğaltabilirsiniz e, bunlar nedir insanın illa bir din sahibi olmasıyla alakalı değil Allah Azze ve Celle'nin bizlere yüklemiş olduğu fıtri hastalık, e, hasletlerdir bunlar. Sübhanallah benim de dilim sütmeye başladı. Şimdi bunlar yaratıldıktan sonra yani her insana verilen hasletler. Aynen Allah Azze ve Celle'nin e, Resul'ün bize bildirdiği gibi her doğan çocuk fıtrat üzerine Evet, ben şanslı da gördüm <gülüyor> Her doğan çocuktur, fıtrat üzerine doğmuş. Bu da istisnasız yeryüzündeki bütün insanların fıtrat üzerine yaratıldığı. Şimdi kardeşlerim, yaratılan kul, şimdi bu sorumu şahabet versin Ben kadın değil de erkek olmak istiyorum. Yaratılırken böyle bir soru sorulup da e, ben şunu istiyorum deme hakkına sahip miydik? Var mı böyle bir veyahut beyaz tenli, siyah tenli, kırmızı, zenci, köle, hür var mı böyle bir sakat, sağlam, sahtı sıhhatli, ama değil var mı böyle bir şey? Veyahut bir insanın eşini seçme veya anne, Annesini seçme aynı mı? İnsan annesini seçme hakkına sahip değil ama eşini seçmede seçme hakkına sahip değil mi? İnsanın seçme hakkına sahip olmadığı şeylere kaderim diyemiyoruz. Bunu anlatabildim mi? Yani kişinin Türk doğması, Laz doğması, Arap doğması, Rus doğması elinde olan bir şey değil kader Allah'ın kulları üzerinde bir sırrıdır. Ve bunu Allah Azze ve Celle hiç kimseyle paylaşmamış. Düşünün şimdi her doğan çocuk fıtrat üzerine doğar derken Hızır'ın öldürdüğü çocuk kafir ruhluydu diyor. O doğuştan da kafirdi. Yaşasaydı ana babası salihlerdendi onun amellerini heder edecekti diyor. Bak bu nedir? Allah'ın kulları üzerinde bir sırrıdır. Tabi kaderin ama senin seçme hakkına sahip değilsin. Hidayet. Mesele bu. Yok. Zorlanmıyor. Ee, yalnız kaderde insan nasıl zorlanır? Ümümen ee, diyorum. İnsan günah batağına düşerse. Bakın. Kiminin çocuğu olmuyordur. Kimi sıhhatli değildir. Kimi mutlu bir evlilik yapmamıştır. Kimi zenginken fakire düşmüştür veya bir kadındır, zinaya teşebbüs etmiştir veya bir adam öldürmüştür veya işi zina etmiştir veya başka veya sakattır, gözü görmüyordur dahut kabiliyeti yoktur veya kafası keldir neyse burada etraftaki olayları gördü mü insanda suçu kendinde aramaktansa tövbe edip Rabbına ne ibadet etmektense Allah böyle istemeseydi biz bunu yaşamazdık. Allah yazdı biz de yaşadık. Bu tip insana şeytan vesvese vermeye başlar. Aslında bunun kaderle alakası yok. İnsanın vereceği hesapla alakası var bunun. Onun için Allah Azze ve Celle denizin köpüğünce günahları da olsa tövbe etti mi Allah affedeceğini söylüyor. Öyle değil mi? Bakın mesela Ramazan boyunda yaptığım sohbetlerde bir misal vardı hatırladınız mı? Ee, savaşta iken bir mücahitin karısını hurma satan birisi tutuyor gel diyor şu odada diyor daha güzel hurmalar var. Kadına ilişiyor cinsin münasebet dışında her şeyi yapıyor. Bakın gelir Ömer'e söylüyor Allah'ın öttüğünü sen dört diyor. Ebubekir'e geliyor, Allah'ın örtüğünü sen de ört, Allah Resulü'ne geliyor, dayanamıyor. Yani bir günah işliyor ama işlediği günah Allah korkusu ne yapıyor? Galip geliyor. Nasıl bakarım? Ve mecliste insanların huzurunda gelip Aleyhissalatü Vesselam'a bunu ne yapıyor? İtiraf ediyor. Şimdi neden bunu anlatıyorsun? Birazdan bağlayacağım bakın. Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam o kadar kız diyor ki sen Allah yoluna giden bir mücahitin hanımına iliştin ha diyor. O kadar çok sesi çoğaltıyor ki adam artık kafir oldum diyor zannediyor. Korkuyor. boynu yerde gidiyor. Giderken ayet iniyor ve adama süt gönderiyor. Dönüp geliyor. Git iki rekat güzel bir abdest al. İki rekat namaz kıl bu buna kefaret diyor. Yani güzel bir tövbe. Ömer diyor ki Allah'ın Resulü buna mı has kıyamete kadardır ümmetinden kimin başına gelirse, bu ona yeter diyor. Ha gidip de artık itiraf etmene de gerek yok bunu. Şimdi, bu iman tarafı, buna not edildim müşahedet. Bu iman tarafı. Peki, müşrikler, kafirler ne yapar? Her kardeşler, Musa ne yapar? Allah yazdı, biz de oynadık. Karafelek. felek, felek haşa. Oturur, içer, kafaya bulur, kaderine isyan eder. Halbuki İslam'da yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Şirk bile kozsan, ölüm gırtlağa gelmediği müddetçe Allah affediyor. Yani yeter ki can boğazda olsun. Can boğazda olsun. Onun için kader meselesi, genelde günahkar olan insanların Kader kisvesi altında güya kendilerini atlayacağını zannederler. Kader Allah'ın kullar üzerinde bir sırrıdır kardeşlerim. Rabbim bu konuda imanımızı, gayretimizi artırsın. Şeytan insana muhakkak kaderden de yaklaşır. Her şeyden yaklaştığı gibi kaderden de yaklaşır ama kötü kaderden yaklaşır. Anlatabildim mi? Ee, şimdi kader batlarını anlatırken kötü kader de demeyin. Ee, şöyle bağlayalım daha hayırlı olur inşallah. Yok. İlla şehadeti demeyin. Kader eğer anlaşılmamışsa Musa, Musa e, insanın anlayamadığı tarafları olan kötülükler ise sizin kendi elbirlerinizden işlediklerinizden. Bak şimdi Musa burayı yakalayın inşallah. Her ikisi de Allah'tan. Neredeyse anlayamayacaklardı diyor. Daveti yakaladınız mı Misadaki? iyilikler kimdenmiş? Allah'tan. İyilik hiçbir zaman insana sıkıntı verir mi? Bizim sevi yok diyor, kaşını kaldırıyor. Kaşını insana sıkıntı veren nedir kardeşler? iyilik dışındaki her şey değil mi? Öyleyse iyilikler Allah'tan, kötülükler ise sizin kendi ellerinizden işlediklerinizden. Bakın şimdi kadere bağlıyoruz. Her ikisi de Allah'tan. Bak şimdi. Her ikisi de Allah'tan. Neredeyse anlayamayacaklardı diyor. İradeyi aslında anlatmaya çalışıyor. Hareketler anlayacak doğru git tam karşında Karşı bir kere. Karşı da. Karşı da. Evet. Karşı şimdi burada iyilikler Allah'tan kötülükte bizim kendi elimizden işlediklerimizden ama yaratma yönüyle kula nispet edemiyoruz işleyen sensin yaratan Allah burayı yakaladınız mı? şimdi buraya irade deme Şahadet buraya irade deme biz kulluğa programlıyız bizim yaratılış gayemiz kulluk ha yeme içme kulluk mudur? değil bu fıtri bir ihtiyaçtır ama yerken de içerken de kullur evet, yerken de içerken de kullur nasıl kulur? Allah Azze ve Celle'nin yaratmış olduğu şeylerden helalı seçer, helallem gıdaalanırsa bu kulluğu Allah'a takdim etmiş oluruz. Allah'ın helal kıldığının düşündüğü bir şeyle bedenimizi doldurursak ne olur? Bu da kulluktur. Allah'tan gayrına kulluktur. Burada kulluğu ele alırken fıtri suçlar ve Allah'a karşı işlenen suçlar vardır. Zulüm hadisinde hatırlayacak olursanız Allah kendisine eşkosu hoşulmasından diyor hoşlanmaz ve affetmez diyor. Meşiyetine gelince meşiyetine gelince dilerse azap ediyor, dilerse affediyor. Şimdi mesela Ebu Sa'id Hoca'nın verdiği güzel bir örnek var. Şimdi sen diyor yolculuk yaparken, giderken şurada sade gide öleceksin. Sen bunu bilmiyorsun da yolculuk yapıyorsun. Sen o an camiye giderken de ölebilirsin. Meyhaneye giderken de ölebilirsin diyor. Burada senin irade demek istediğiniz yaz buysa sen burada camiyi seçmeye gayret edeceksin. Ama e, kader bahislerini anlatırken kader Allah'ın kullar üzerinde sırrı diyoruz ya kimin nerede öleceğini kim bilir? Allah bilir. Hangi saat hangi dakikada bulutlarda olanı, rahimler zaman kopacağını, bunu kim bilir? Allah. Ancak Allah Azze ve Celle'dir. Bize düşen sadece amel etmek, amel etmek, amel etmek. İyilikle uğraşmak, iyilikte yarışmak, katlığa yarışmak. Ha, insan günah işlemez mi? İşler siz günah işlemeyecek olsaydınız Allah günah işleyecek bir topluluk getirirdi onlar günah işlerdi tövbe derlerdi Allah da tövbelerini kabul ederdi Allah bizi hayırlılardan kısım kardeşlerim öyle bir pislikten çıkıyoruz ki öyle bir günah batağından çıkıyoruz ki yani öyle hallerdeyiz ki sen kurtulsan seni birisi sanki adeta yuvarlıyor Öbürü çıksa öbürü yuvarlarıyor. Burada sadece Ya Rab beni sadıklarla beraber kıl. Ya Rab Müslüman elinden, dininden emindir. Beni bu sıfatlarla nasıflandır Ama kaderde hakikaten kadere iman çok tatlı bir mevzudur. Hakikaten insan öğrendikçe imanı kat kat artıyor. Kat kat artıyor. Ya Rab bir sana hamdü senalar olsun ki Kader senin, senin yanındaki bir bilgide, senin bir sırrın. Sana hangi soruları olsun ki bizimle bunu paylaşmadın diye dua edeceksiniz bakın. Alo. Aleyküm selam ve Allah razı olsun Sen nasılsın? Hamza'yı öldüren Vahşi diyor ki Amin İyi ki diyor Hamza'nın ölümü benden olmuştur. sahabelerden kılıcını bile çekenler var ya durun dur o öldürseydi ben müşriktim cehenneme gidecektim mi bak ben onu öldürdüm şehit oldu cennette diyor öyle bile olsa konuşma diyorlar daha sonra Vahşi e, de şehit oluyor mu Allah Resulü Vesselam bir sözünde diyor ki Allah şu iki kişiye çok güldü diyor. Ve kendisi de gülüyor. İbn-i aktarırken kendisi de gülüyor. Allah Resulü da böyle güldü diyor. Kişi diyor mümindir, cihad eder. Kendisini bir müşrik vurur, öldürür, şehit olur. O cennete gider diyor. Allah diyor o de diyor, hidayet eder. O da diyor Allah yoluna savaşa gider öldürülür, o da onun yanına gider diyor, çok güldü diyor. Hak bu bir kader. Dua edin diyor. Dua kaderin önüne geçer diyor. Hak bu bir kader. Yani bu da kaderin yüzünden bir diyor. Hastalık, o da kader. Şifa isteme, o da kader. Yani Allah'ın kulları üzerinde bir sıvı. Rabbim o sabit kılsın, kaydırmasın ben hiç kader meselesini düşünmem. Hiç. Daha bugüne kadar beni hiç meşgul etmemiştir. Hiç. Ama en çok okuduğum, baktığım, defalarca dönüp dönüp baktığım rivayetlerden e, en çok kader meselesidir. Her okuduğumda da şöyle baktığımda ne kadar ilginç bu. Kaderde Musa sadece günahkar insanların müşkülatları vardır. İman ehlinde müşkülat olduğunu göremezsiniz. İman ehlindeki insanlara bakın, yani burada illa e, genelleme de yapmamak gerekir. Ama Kur'an'ın ifadelerine baktığımızda bunlar. Genelde müşrik olanların, işte yalanladığınız ateş, yalanladığınız cehennem diyor ya, onlar işte annelerimiz, babalarımız, şirk koşmasaydı biz de buraya gelmezdik. Hatırladınız mı ifadeleri? Allah Azze ve Celle onlara size bu uyarıcı gelmedi mi? Geldi. Burayı size söylemedi mi? Söyledi. İşte tadım bakalım. O yalanladınız diyor ya. Bu hep onların. Allah imanımızı artırsın. Rabbim gayretimizi artırsın. Ben şimdilik bu kadar diyeyim. Çünkü başından kader almadığım için konuştukça ben de patavatsız söz söyleyebilirim. Sonra onu toparlamak için 10 dakika konuşmam lazım. Ama kader meselesini baş, Tabi dinlemek güzel bir şey şehadet de ee, dikkatli konuşmak gerekir. Dikkatli konuşmak gerekir. Ben bu kadar yeterli olduğu kanaatindeyim. Yok, kardeşler de dinliyor, burada da oturuyor, çağıtır. Ee, ama kader meselesini öğrenirken ben bir kere en azından bir 15 dakika imandan bir mukaddime yapmam gerekir. Onu almadan ben kadere girmem. Ben kadere girmem. Ha ondan sonra zaten sorulacak her e, sorunun cevabı başta verilip gidiyor. Allah kendisine rahmet etsin. Ben bu konuda en çok istifade ettiğim insan İbni Teymiye'dir. Ben bunun kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Hı hı. Hakikaten muhteşem bir eser yazmış. Belki tercümede e, bu kadar hastalık yapılmasa, e, her şey tercüme edilmese... Belki çok çok daha güzel olacak ama e, İbn-i bu çıkan ciltlerinden 8. cilt var. Kaderle alakalı. Açıkçası ben çok istifade ettim diyebilirim. E, bu konuda okumak isterseniz bu konuda bu muhteşem bir eserdir. E, Rabbim güzel okuyup güzelce bu meseleleri anlamayı nasip etsin. Hele hele şu dört rütmü e, i̇bn Teymiye burada o kadar güzel işlemiş ki kardeşlerim Kitapta hiçbir şey anlamama bu dört mü yakala yeter Rabbim bunu biliyordu olmuşu olacağı gizdiği açığı kapalı kapıları ardında insanların içinde düşünün düşünün Allah ilmiyle her şeyi kuşattı deyince hele hele getirilen ayetlere bir düşünün kardeşlerim Kuran okuyoruz baştan sona ne okuduğumuz bile bazen farkına varmıyoruz Ayet-i Kerime'de ne diyor? Yeryüzünde bir yaprak kımıldamasın ki bunda onun bir emri olmasın. Yerin derinliklerinde yaş bir tane olmasın ki Allah'ın emri bulunmasın. Bakın bunlar hep ilimde gelir. Yakaladınız mı? Elim deyince hepsini kapsıyor böyle. Hepsini. Dileme deyince o bir şeye ol öl dedi mi, verir. Peki Alık neye ol Kendi nefsine zulmü yasakladığı gibi bize de yasaklar. Allah razı olsun Ebu Sait Hoca bu konuyu mükemmel işler. Güzel işler. Beyazı da bu Sait'in sohbetini dinlemedim de doğrudur. Doğrudur. Güzel işler. Bu da güzel işler. Şimdi ilim dediğinde ta yaratılıştan tut Allah'ın her şeyi kuşatmasından tut hesabı tut mesela dehre sövmeyin dehir benim zamana sövmeyin zaman benim için meseleleri hep e, bu şekilde ele almak gerekir ol dedi her şey olur bir şeyin olmayışı da onun ol deyip de olmayışından değildir Allah'ın kendi yanındaki ilmine binaen olmayanlar. Dilemesi, düşünün mesela Adem'in yaratılmasını düşünün, cennetten çıkarılmasını düşünün, bunların hepsinin teker teker açılması gerekiyor kardeşlerim. Ve yaratmayı, emsalsiz yaratmalar, ve de insanların kendi elleriyle yaptıkları bir şeyler var. Düşünün birisi, çiftçidir. Birisi şehirde telefon satar. Çiftçi mi daha çok Allah'ı hatırlar, anar? Yoksa Ankara'nın göbeğinde üçkağıtçılık yapan bir telefoncu mu misal? Bizim bu üçkağıtçılık ondan diyor. Dört evet, üçkağıt da kalmadı artık da. Hangisi Allah'ı daha çok hatırlar? Teşahı Çiftçi tohumu ek bir kafayı ki de göğe bakar. Bulut şuradan mı geliyor, buradan mı? Güneş mi gidecek, bulut mu gelecek? Öyle mi? Telefoncunun umurunda mı? Çok şöyle hatırlar. Ha telefoncu hatırlamaz mı? Hatırlar. Ama çiftçilik yapan bir adamınkiyle şehirde yaşayan ki aynı değil değil mi? Göğe bakar telefoncu nereden çıkacak ki dışarı? akşama kadar girmiş dükkanların içine belki güneş bile görmüyor adam. Allah hepimize hayır versin kardeşler. Ha yağmur gelse hakikaten rahmet mi olacak? Bulutlarda olanı da Allah bilir. Onu da Allah bilir. Buradakilerin hepsini ayrı ayrı bir yapım İnşallah taştan baştan anlatılırsa çok hoş olur ee, hidayet siz okursunuz biz de dinleriz diye yazmış <gülüyor> inşallah aslında Ebn-i bütün bütün kitabını bir başlayıp okumayı çok düşündüm ama e, yapmamama bazı sebepler var birincisi ben Fıram ve Sünnet'i anlatmayı çok seviyorum bunun yanında bütün alimlere. i̇bn Teymiyenin sekizinci cildi kardeş. Külliyatının sekizinci cildi. Bu muhteşem bir eserdir. Güzel, dikkatlice okunduğunda insana çok şey kazandırır. İbn-i Allah kendisinden razı olsun, kitaplarında hakkı anlattığı gibi batın ehlinin onlar da şunu der, şunu der, şunu der gibi bir şöyle cevap verilir tipinde birçok meseleleri var. Şimdi okurken mecburen e, kitaba sadık kalmak da gerekiyor bir yerde. Bu beni okurken çok yorar. E, anlatırken yorar. Şimdi adam bir kısmını dinler Bektaş'ın hesap. Hoca Efendi demiş ki sarhoşken demiş. de tam bu sırada mescide girmiş namaza yaklaşma. Hah, ben size demedim mi? Soğurla beni camiye sokuyorsunuz. Bak hoca bana yaklaşma dedi deyip çıkıp gitmiş. Onun hesap da olabilir. Çünkü bu teyirin kitaplarını anlatırken hak olan da var. Batıl olan insanların batıl sözleri de var. Bilinsin diye nakletmiş. Şimdi adam gelir. Mesela geçenlerde ben bir sohbeti derken, birisi buradan bir arkadaşın bir yazı yazdı ben de o arkadaşı tanıdığım için kendisi öğretmen uyardım dedim bu cümleyi yazma hoş bir cümle değil dedim Ankara oturuyor kendisi ben Sohbet'e devam ederken herhalde yine kader meselesiydi hmm. Akabim'de Feda Hak sen vardın Banlıhan'da daha oldu zaten Akabim'de o çocuk hocam bu dedi İbni Teymi'nin kitabında var şu cümleyi bir daha baktım. Tabii İbn Teymiye söylemez ama Neyse bakarız dedim. Ben geçtim, bir daha bakmadım. Arkadan bunun maçı olmuş. Bizim daha hafta arkadaşı atmış. sen misin atan? Onun sona ben İbn Teymiye düşman oldum, kafir oldum, müşrik oldum falan. Bunu yapan Gönül Nali. Sen attın Gönül Nali daha. Ha İbn Teymiye'nin o kitabında bu cümle belki vardır ama İbn Teymiye'nin değil bu cümle. Bakmadım o cümleye ama. İbn Teymiye'ni söylemez, tabii mucizenin sözü. O. Ama arkadaş nasıl okuduysa aynı bu gibi mantıklı olabilir. Bu yüzden İbn Teymiyani kitaplarını seslendirme şimdilik düşünmeli. <gülüyor> Yaparsam bir mucize olur yani. Hakikaten çok hava gelmiş olurum. Ama hakikaten eserleri okunur. Hakikaten okunur. Muhteşem ilim yüktür. Ama İbn Seyyid'in kitaplarına bak aynısını diyemem. Allah İbn Seyyid'in razı olsun. Allah Rabbim cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Mesela düşünün bir medarcı salikini okuyorsunuz. Tevhid yükle. Sonuna kadar tevhid. Bir şeytanın tuzaklarını okuyorsunuz. Sonuna kadar bütün tevhidin cüzdanını öğreniyorsunuz. Şeytan nasıl aldatmış? Nasıl yaklaşmış? Kalbin ameli ne? Dilin ameli ne? Kalp nasıl hastalanır? Kalpler kaça ayrılır? Tabi başlamış. Değil mi? Seslendirdik bak dinliyorsunuz. Belki dinlemeye doyum bile olmuyor. Korkunç bir ilim var. Sonra Zab-ı Nâd'ı seslendirdim İbni e, Dinlediyseniz müthiş bir eser. Allah'ından razı olsun. Gerçekten hem de Zahid-i gibi bir kitabı yanında hiçbir kaynak dururken yolculukta yazmış. Düşünün yani. Sırf yolculukta yazdığı bir şey. Onun başka neyini seslendirdin mi? <gülüyor> Ejba'yı. Ben sadece şartlar düştüm. Çaktırmadan akideyi ekledim. Anlaşılır hale getirdim. Eee hak lakan şeytanın tuzaklarında e, bendeki öz olan bilgi neyse çaktırmadan sizlerle paylaşmaya çalıştım. Normalde oradaki ifadeleri kitapta bulamazsınız. 92 tane artı ders oldu yani. E, o kitaplardan çıkarmaya çalışsanız belki o kadar ders çıkaramazsınız. Okusanız belki o kadar dinleyemezdiniz. Allah'a hamdolsun Rabbim bir şerp verdi, bir gayret verdi. O öyle bitti. Elhamdülillah. İbn-i kitapları çok muhteşemdir, güzeldir. Allah razı olsun. Allah ameleni zayi etmesin. Ama dediğim gibi hatta hemen önümde, geçen günü nasıl bir şey yaptıysam, aklıma geldiyse kaç tane kağıt taktım işte okurken şu sayfaya geçeyim. Bu sayfaya geçeyim diye. E, Mülteymiye'nin bu kaderle alakalı kitabı var ya. Tam bir hafta üzerinde çalışma yaptım. Sana geleceğim. Çünkü nerede başlayıp nerede bittiğini insan birden kestiremiyor. Konu bütünlüğüyle okuduktan sonra kestiriyor. Ben şerre sebep olmak istemem. Bir tane insanın benim yüzümden ayağının kayması bana bela olarak yeter. O yüzden korktum ondan. Ama ilmi Kayyim'in kitaplarında böyle değil. Allah'ından razı olsun. O çok farklı. Mesela İmamı Şafii'nin Allah kendisine rahmet etsin. O kadar muhteşem eserleri var ki okuduğunuz zaman birilerine reddiye verdiğini hissediyorsunuz. Ama fırkayı darlanın ismini vermez. Görüşünü de vermez. Ama bir nöbet diye verdiğini yakalıyorsunuz. Ama İbn-i kitapları öyle değil. İnşallah bir gün böyle güzel bir fırsat olursa, Rabbim da afiyet verirse ölür. Neden olmasın? <gülüyor> evet. Herhalde inşallah sorunuzun cevabı olmuştur. Rabbim habere imanı güzel anlayanlardan eylesin bu konuda okuyan, ilmini artıran amellerini güzelleştiren sanlı kullardan eylesin aslında derse başlamadım selam et Cenet vesilesiniz, salih hameliniz olsun inşallah. Bir cilt mi kaldı? Üçü bir versiniz Selahattin. eski baskılara göre bir cilt değil mi? Fazla kaldı herhalde. 3317'de kalmışız. İşte. 700-800 hadis mi var? Ya fırsat olmalı. Damadın da askerliği bitirip gelmesi evi de boş bırakmıyor biliyor musunuz? 4000 i̇şte 700 hadis falan var kardeşler. 700 hadis falan var. Aslında derslere benim başlamam lazım. Cumartesi hazır da arkadaşlar da bayağı bir baskı yapıyor. Bende bir temellik var. Aynı Kâb-ı Mâli'nin hesabı her gün çarşıya iniyorum çıkıyorum. İniyorum çıkıyorum. Bir haftadır aslında isim ve sıfat tevhidimi topluyorum böyle. <gülüyor> Dün de bayağı bir yaz yazdım evde. Dün hatta bir ara gece gireyim bir internette bir sohbet edeyim dedim. Ama biraz daha devam etsin. Ee, tevhid üzerinde durmayı düşünüyorum. Tevhid'in birinci cüzü, ikinci cüzü ee, buna bir ağırlık vermeni düşünüyorum. Ee, İmamdan şimdi şehadetlerin buradan devamını eğittiğim, anlattığım kardeşler var. Bunlara bu sene ben hep tevhidi anlattım. Mesela şu tevekküldü inandı, ihlastı, kalbin amelleriydi, şusunu tevhid derslerini hatırlıyor musunuz? Onlar hep burada kız ve erkekti yapılan arkadaşlara yaptığım sohbetler. Onlar. Şimdi bunların akabine e, tekrar sıfırdan başlarsan onlara ayıp olur. Ama şöyle olur. Haftada bir gün buraya söz veririm. Sıradan buradan ders yaparım. O da olur. Ama böyle giderse bazı imkanlar beni zorlayacak herhalde bakalım inşallah hayırlısı. Çünkü bizim dükkanın da burada ne olduğu belirsiz buralarda kısıtlı oluyor herhalde sadece evde internet bırakacağım burada rayı da kesmeyi düşünüyorum. O zaman akşamları iki saat falan önce devam ederiz inşallah. Bazı kısıtlamalara gitmem gerekiyor. İnşallah hayır olur. O zaman haftada iki günde buraya yer ayırırsak inşallah hayır olur. Tamam. Zaten internette söz vermiştim İstanbullulara. Ali bir burada terbiyesizlik yapması, bazı densizlik yapması. Öbür arkadaşlar da seslenmediler. Özür de dilemediler. Ben de onlara başlamadım. Aslında bayram bitim İstanbullulara derse başlayacaktı. Ben değil ama Melek Kökce kaybetmez mutsuz. Hayırlısı, beni kendine göre hayır yapayım. İstanbullara başladığım dersi sıfırdan başlayacaktım, buradan da canlı verecektim. O zaman hoş olur, ama düşünmüyorum şu an. Başlamayacağım onlara. Hayrolu inşallah. Burada başlarsan inşallah sıfırdan başlarım. Hayırlısı kardeşler. 16 sene dökümcülük yaptık. Kaç sene burada kaldık? 93, 94, işte 13, 14 sene de burada kaldık. Bakalım önümüz varsa, Yeryan Rabbimiz neyler, neylerse güzel eyler. Bir kardeş vardı Bursa'da, Çekirdek satardı iş portada. Önüne gelene bir şeyler anlatırdı. Geçenlerde Selsebil kardeş miydi? Bir sohbet yayınladı, şöyle bir dinledim ulan dedim bu uzayın şeyi Zübeyir'in sesi dedim yazdım bu, bu Zübeyir mi dedim he dedi ben 12 sene önce gördüm bu arkadaşı ee, orada parkın orada iş portası vardı 3 bardağı 1 milyon ve artık neyse o zaman çekirdek satardı bu kardeş bak şimdi sohbet yapıyormuş sohbetini burada kardeşler yayınladı dinlediniz belki de misal yani Kader ee, ömrün nerelerde nasıl geçeceğini Bilemezsin biz Hayırda uğraşalım Hayra talip olalım Bakarsın ee, Yusuf gibi Hapiste tamamlarsınız Geri yanı bir vezir olursunuz Ömrünüzün son zamanı Kim bilir belki Yahya gibi Koyun boğazlanır gibi Boğazlanırsınız belli mi olur kim bilir belki İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı davet gibi davet yaparız da ateşin ortasına atarlar bizi. Ateş ona serin olduğu gibi bize de serin olur. Değil mi? Allah haktan ayağımızı kaydırmasın kardeşler. Önemli olan bu. Allah Azze ve Celle kimseye taşıyamayacağı yükü vurmaz. Biz davetçilerin yaşantıları her zaman sıkıntılı olmalı. Biz rahat yaşayamayız. Rahatlık bize yaramaz. Bana yaramaz. Hoca ee, efendilerin de rahat yaşayanların ilmi olsa da ameli olmaz. İlmi olsa da bekası olmaz. Allah bizleri böyle hayırla kısım der. Buyurun selamünaleyküm.